İdaate el-Beyan takaddim en-neshret el-ihbariye bil-lughati et-turkiye rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sizlere İslam devletinin Hicri 21 Muharrem 1437 çarşamba günü haber bültenini sunuyoruz Bültenimize önemli haber başlıklarıyla başlıyoruz. Cezire Eyaleti'nde Hardan köyünde bulunan Mürted Beşmergelere düzenlenen fedai operasyonunda Mürted Beşmergelerden 120 kişi öldü ve onlarca kişi de yaralandı. Sina Eyaleti'nin El-Ariş şehrinde polis evine düzenlenen istişat saldırısında Mürtet polislerden onlarca kişi öldü ve yaralandı. Dimeşk eyaletinin Elle Cadd mıntıkası kuzeybatısında bulunan El Madora kasabası mürtet sahavatlarla yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra kontrol altına alındı. Alep eyaletinde Nusayri askerlerinin Es-Safira şehri kuzeydoğusunda bulunan Şeyh Ahmet köyüne yönelik ikinci saldırısı püskürtüldü. Humus Eyaleti'nde Nusayri askerlerinin Eddava mıntıkasına yönelik saldırı ve ilerleme girişimi sonucunda Nusayri askerlerinden 85 kişi öldü ve onlarca kişi de yaralandı. Bültenimize Cezire Eyaleti ile başlıyoruz. Fedai timlerinin Mürted Peşmergelere düzenlediği operasyonun ardından destek timleri Sincar yakınlarındaki Hardan köyünde bulunan Mürted Peşmergelerin toplanma yerini Katüşya füzeleriyle vurdu. Düzenlenen fedai operasyonu ve destek timlerinin füze atışları neticesinde mürtet Peşmergelerden 120'ye yakın kişi ölürken onlarca kişi de yaralandı. Allah'a hamdolsun. Sina Eyaleti Güvenlik operasyonları kapsamında onurlu Sina kabilelerinin kadınlarını tutuklayan Mısır hükümetine cevaben Mısırlı istişatçı Ebu Ayşe kardeşimiz bomba yüklü araçla mürtet polislerin el Arish şehrindeki polis evine istişat saldırısı düzenledi. İstişya saldırısında mürtetlerden onlarca kişi öldü ve yaralandı. Allah'a hamd ve şükürler olsun. Allah'tan kardeşimizin şehadetini kabul etmesini diliyoruz. Dimeşk eyaletine gelince, İlafet askerleri Hoşhammat köyüne 6 kilometre uzaklığında olan ve mürtet sahavatların önemli kalelerinden biri olan Dera şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Ellecat mıntıkasındaki El Madora kasabasına saldırdı. Kasabada mürtet sahavatlarla iki saat süren çatışmaların ardından kasaba tamamen kontrol altına alındı. Çatışmalarda mürtet sahavatlardan ölen ve yaralananlar olurken ayrıca bir tank ve iki araçları da kullanılamaz hale getirildi. Diğer bir taraftan hilafet askerleri kasabayı kontrol altına aldıktan sonra kasabadan kaçan mürtet sahavatlara da havanlarla isabetli atışlar gerçekleştirildi. Allah'a hamdolsun. Haleb Eyaleti Hilafet askerlerinin Nusayri askerlerinin askeri Kuveris havaalanı yakınlarındaki Şeyh Ahmet köyüne yönelik ikinci saldırısını da püskürttü. Saldırı Nusayri askerlerinin tank, BMB ve şelaka aracıyla ilerlemeleri için Nusayri haçlı koalisyon uçaklarının köye onlarca hava saldırısı, varil bombaları ve zehirli klor gazı ile ve ayrıca Es-Safira şehrinden ve şehre komşu olan dağların üzerinden ağır top ve füzelerle hedef almasıyla başladı. Bombalamalara rağmen köyde nöbet tutan hilafet askerleri ile Nusayri askerleri arasında çıkan şiddetli çatışmalardan Nusayri askerlerinin bir tank ve iki araçları imha edildi. Ayrıca Nusayri askerlerinden de birçok kişi öldü ve yaralandı, hayatta kalanlar ise kaçtılar. Allah'a hamdolsun. Diğer bir taraftan stratejik Tahane Tepesi'nin kalan kısmında ve tepeye yapışık köyde konuşlanan hilafet askerleri ile Nusayri askerleri arasında 3. günde de şiddetli çatışmalar devam ediyor. Humus eyaletine gelince, Haçlı Rus uçakları destekli Nusayri askerleri mücahitlerin Eddava mıntıkasındaki nöbet noktasına saldırdı. İlafet askerleri ile Nusayri askerleri arasında yaşanan ve saatlerce süren çatışmaların ardından Nusayri askerlerinin saldırısı püskürtüldü. Çatışmalarda Nusayri askerlerinin 3 tank, 2 BMB araç ve 3 buldozeri güdümlü füze ile hedef alınarak imha edildi ve kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca çatışmalarda Nusayri askerlerinden 85 kişi ölürken onlarca kişi de yaralandı. Allah'a hamdolsun. Berek Eyaleti Tel Bırak'ın batı kırsalında hilafet askerlerinin nöbet noktalarına saldıran Mürtet PKK'lıların saldırısı püskürtüldü. Mücahidlerin nöbet noktalarını saran Mürtet PKK'lıların topluluğuna istişatçı Ebu Ahmet El Ensari kardeşimiz bomba yüklü araçla istişat saldırısı düzenledi. İstişah saldırısında mürtetlerden birçok kişi öldü ve yaralandı. Bu istişah saldırısının ardından bir diğer istişahçı Ebu Adem El Ensari kardeşimiz bomba yüklü araçla mürtet PKK'lılara istişah saldırısı düzenledi. İstişah saldırılarında mürtetlerden çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Ve istişah saldırılarının ardından mürtetler geri çekilmek zorunda kaldılar. Ayrıca ceza yakınlarındaki siyasi yolu üzerinde Mürtet PKK'lıların aracı mayınla patlatıldı. Patlamada araçta bulunanlardan ölen ve yaralananlar oldu. Allah'a hamdolsun. Orasan eyaletine gelince, ilafet askerleri Bacur'un Selaresi mıntıkasında milis çetelerinin başı Muhammed Yunus adlı Mürtet'in aracını Kuluşah mıntıkasında mayınla hedef alarak öldürdü. Allah'a hamdolsun. Felluce eyaleti. Hilafet askerleri, Safevi askerlerinin El-Hayakil El-Sekine, Mazramu askeri, teknik enstitü yakınları, elektrik dairesi, Ceps El-Felluce şirketi ve üniversite binasındaki karargahlarını ve toplanma yerlerini havan ve yerli yapım füzelerle vurdu. Diyala eyaletine gelince, İlafet askerleri El-Kubbe ve Zaganiye mıntıkaları arasındaki yol üzerinde Safevi askerlerinin devriyesine pusu kurdu suda Safevi askerlerinden 4 kişi ölürken 2 Kia tipi araçları da kullanılamaz hale getirildi. Ve ayrıca öldürülen Safevi askerlerinin hafif silahları da ganimet olarak alındı. Öte yandan El Azim'in El Burazoki mıntıkasında Safevi polislerinin karargahı havanlarla vurulurken ayrıca federal polislerin 2 aracının üzerine de 2 bomba patlatıldı. Diğer bir taraftan İslam Devleti istihbarat birimleri Safevi askerlerine muhbirlik yapan Mahmud Cisam Ezubeydi adlı mürtedi Haraz'ın Ebu Hamis bölgesinde öldürdü. Allah'a hamd olsun. Cenubeyaleti Zuba ve Arap Cabur bölgesinde Safevi askerlerinin iki aracının hedef alınması sonucunda her iki araçta kullanılamaz hale getirilirken Safevi askerlerinden de bir kişi öldü ve iki kişi yaralandı. Allah'a hamd olsun. Barka eyaletine gelince İlafet askerleri Eshaberi mıntıkasının Elleseme ekseninde Taut askerlerinin toplanma yerine bombalı saldırı düzenledi. Bombalı saldırıda Taut askerlerinden 4 kişi öldü. Allah'a hamdolsun. Medyadaki gelişmeler ise şöyle. Ninova eyaleti. Eyaletin medya ofisi Faruk Tugayının eğitimlerini gösteren görüntüler ve Şam ehlimizin intikamı için Rus uçağının düşürülmesi başlıklı bir video yayınladı. Halep eyaletine gelince Eyaletin medya ofisi Nusayri askerlerinin ikinci defa Şeyh köyüne düzenlediği saldırının hilafet askerleri tarafından püskürtülmesiyle ilgili görüntüler yayınladı. Selahaddin Eyaleti Eyaletin medya ofisi Samarra şehri batısındaki savaşın seyrinden görüntüler yayınladı. Ambar Eyaletine gelince Eyaletin medya ofisi Ebu Faruk El Ensari gazvesinde El Kilo 160 mıntıkası yakınlarındaki es Sakar mıntıkasındaki mürtletlerin karargahlarına düzenlenen saldırı ile ilgili görüntüler yayınladı. Kerkük Eyaleti Eyaletin medya ofisi devletimizin etrafında toplanın başlıklı bir video yayınladı. Ambar Eyaleti'ne gelince Eyaletin medya ofisi Rus uçaklarının Rakka şehrinin farklı bölgelerini ve köprülerini bombalamasının ardından meydana gelen hasarlar ile ilgili görüntüler yayınladı. Son olarak Dicle Eyaleti. Eyaletin medya ofisi şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır başlıklı bir video yayınladı. Bültenimize önemli haber başlıklarını hatırlatarak son veriyoruz.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 Alep eyaletinde Nusayri askerlerinin Ed Safira şehri kuzeydoğusunda bulunan Şeyh Ahmet köyüne yönelik ikinci saldırısı püskürtüldü. Humus eyaletinde Nusayri askerlerinin Ed Dava mıntıkasına yönelik saldırı ve ilerleme girişimi sonucunda Nusayri askerlerinden 85 kişi öldü ve onlarca kişi de yaralandı. Kardeşinizin selamlarını kabul edin. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kar uğuda, neşeyin, neşeyin, neşeyin, neşeyin, nesude, nesude, nesude, nehazna, nehazna, nehazna, nehazna, boruğ